beynin kardeşi değil mi beynin kardeşi Annesi babası yani ayrı iftira etmiş Şimdi onunla konuşmuyormuş. Bey de konuşma diyormuş. Acaba ben böyle davrandığım zaman kim tutmuş olur muyum diyor. Hani kim tutmak dinimize göre haramdır. Şimdi tabii insanlar sosyal ilişkilerinde bir takım olumsuzluklarla karşılaşılabiliyorlar. Ayşegül müydü hanımefendinin adı? Bu Erzurumlu kardeşimizde de böyle bir olumsuz olmuş. Hı hı. Tabii ne iftira ettiğini söylemediler söylemedi ama evet. malum dedi ben de yani zihnimden bir iftira namusla ilgili olabilir diye düşündüm. Hı hı. Tabii eteki iftira yapan kişinin yaptığı çok büyük bir günahtır. Yani de kerimde bu iftirayı temizlemek için dört tane adil şahitle ispat etmesi lazım. İspat edemezse işte seksen sopa vuruluyor diye Cenab-ı Hak Nur Suresi'nde şahitliğini de bir daha kabul etmeyin diyor, fasık olur diyor. Şimdi tabi e, İslam dininde kin tutmak, buz etmek e, kişisel olarak e, ve sürekli dargın durmak doğru değil. Yani İslam alakaya bağdaşmayan bir şey. E, Müslüman'ın ancak üç gün dargın durabileceğini söylüyor. Tabi dost olmak ayrı bir şey. Değil mi evet. yani bir de e, dargın durmamak ayrı bir şey yani biz burada sen gitme gelme işte konuşma bu adam zaten ahlaksızlık yapmış sana bir iftira etmiş şeklinde bir cevap veremeyiz tabi dargın durmasının dinen doğru olmadığını yani git gelmese bile en azından selamlaşır. değil mi yani e, dedim ki ne zaman bir cenaze olursa e, delim ki bir düğün olursa hani acı ve tatlı günlerinde, gidebilir. Onun dışında da e, hani içi yatmıyorsa gitmeyebilir ama e, onlara karşı böyle sürekli beddua edecek, kin tutacak işte Allah belalarını versin e, şeklinde e, bir tavır içerisinde olması da doğru değil. Hani affedici olmak güzel bir şey ama bu kolay bir şey değil uygulanması. Evet. Yani bunu bu şekilde e, yani dargın durması sürekli e, yani kin tut yani ben böyle yaparsam kin tutmuş olur muyum diyor soruyor. Bir, tabii bu kin iç dünyada olup bir şey, biten bir şeydir. Biz bilemeyiz. Yani buradaki sosyal ilişkileri kesmek gibi bir durum yani dargın olmak gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte dargın olmayı da PRM'lerimiz 3 günle sınırlıyor. Evet. Yani dargın olmayınca sürekli gidip gelin mi, ahbap olalım mı, dost olalım mı? E, Tabi yani böyle bir durumda e, affedici ol, git gel hiç olmamış gibi davran Dediğimiz zaman ne kadar e, makul olup bilmiyoruz ama affedici olmayı Peygamberimiz de Rabbimiz de istiyor. Ama hanımefendinin evet. dediğine göre yani içinde bir kin yok. O büyük erdemi gösterip affetmiş ama yani sadece gidip gelmemek. Yani işte şöyle hani Müslüman'ın Müslüman'a 6 tane hakkı var diyor hani hadis-i şerifte Peygamberimiz. İşte karşılaştığı zaman selam vermek, bir öğüt istediği, nasihat istediği zaman ona öğüt nasihat vermek. İşte cenazesi olduğu zaman katılmaktır. Yani diyelim ki karşılaştığında selam verirse, diyelim ki bir cenazesi olduğu giderse, diyelim ki düğünü olur vesaire olur giderse bu kadarıyla yetinebilir. Evet.